Damiyar mısın, kuşayır mısın, hangi Peygamber canlı bu adamı gider miye, lokman mısın da iyisin? Ne lokmanım, ne damiyar ne, ne imdatım. Lakin ben bunun bu babak. Babak'ta kötü yerleri necaset oraya hiç girmez. Fatihli sanatini de eritiyor kitaplar. Üç işi tutma, birisi çok olma namazda gözünüzü öyle, sağa sola bakar, bir olma bu görüntüleri. İki, tekin takma, kim ölecek diye dekler, insanın önmesini ister. Üç, zahire toplayıp, diğer yere saklayıp takma. O yağmur istemez, daima tırmızı yükler. Bu bir sanat gibi değil. Yani her şeyi duyurayım diye sütle çalışıyorum. Demiş ki, genç ettim dışarıdan, bir akbilesin köpek gümreti buldum, kisriği buldum, burnuna soktum, gözünü açtı. İleriye soktum, oturdu. Bir daha soktum ve da ayağa baktı. Çünkü o kokuya alıştı. Bu, bu günden menefşeden neden hiç hoşlanmaz, rulanır? Çünkü ikinizdeki var ya. O aram bir yerde çok derin yer, Kur'an'dan, Bah'ü'dan, bir jakları çok derin, kokuşan, Çünkü bu şambu to. bir durum var ki öyle nejesi hiç dermez, ahbeden, basmeden. İnanmadan şu nara kokularının arasından ayrılamaz, onun vurdu, insan vurdu, gel! Anladın mı? Sen anlay yok şimdi, biliyorum. Böyle kokunu yiyenleri bırak, uzun! Dünyana yıkana cehennemde geçme. O da öyle gitti. Şimdi atılın bir bakayım. <gülüyor> İnsanın geleceğin güzelliklerine teklif olunan da aliş şatbaş bunlardır. la tuakhirna in nesina el asfaane. la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal min qablina. Rabbena wa la tuhammina ma la taaqata lana bih. Vaaf'anna, ğfir warhamna, فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْتَافِرِينَ Hep mana bilemem de, Allah geçen peygamberlerin üzerine düğün teklifler yükletti de onu peygamberimize yükletmedi, onu şu birçok kağıttan gözüm zor görüyor, size haber vereyim. Bir, malların gökte dilinin zekası vermek farkıdır üzerlerine. Peygamberimize senin hükmetin atırsa dilini kabul ederim. Çünkü veremezlerse, cehenneme girerler. Cehenneme girmezsin, Yazık kullarım diyor Allah. Peygamberimizin hürmetine bunlar oluyor, iyi dinler. İki, elbiselerle buradan bir şey ulaştığında o ifabet edildiği yeri kesmeyince temiz olmazdı. Yeni bittirdiğin bir elbise, ceket. Çocuktan neden pisli bulaşmış, suyla temiz olmazdı. Allah kabul etmem, orayı böyle koyacak, geldiği yere kadar kesip attın kabul ederim. Ama seni bilmesin, üç tasa sabunla, suyla yıkarsa temiz olarak kabul ederim. Ya Muhammed dedi, bak nasıl bize iyilikler etmiş. Evet. Üç, intikam ettikleri günahların oradaki aceleten verilmek gibi. Bir günah irtikad ettin mi, bir günah ettin mi, bir adamın lafını bir yere götürdün mü suratı maymun suratına yönü verirdi o zamanda. Şimdi Allah içini gönderir de yüzünü göndermen yüzleri kara olmasın dünyada yapmaları değil. Anlayabildiniz mi? Hep anlaşılıyor efendim. Şöyle mutfak ileriye geçin, şöyle geçin, göm adım. Bak zor geçiyorlar, yetiştikler ye. Gelipçiler duysun, başkaların. Geçin, gelin. Tabi bizi bu sakla geçin. Açılın başkalar. <gülüyor> <gülüyor> Kelimesiyle cırmanızda hızlı sevdiği getirecek. Şey var. <gülüyor> i̇leriye varın, ileriye varın, bunları iyileşin. Dört, her ne zaman, siz münahti, ettiklerinde, ayrıca dem şey üzerinde halerken kitaplarına sebep uykuda karam haram olması gibi anlaşamadım. Yani beni İsrail peygamberleri, evleti peygamberlerin ümmetleri bir adamın parasını çalar yiyse, rejimin çalar yiyecek ve sair bir şeyini çalan yerde haram şey yerse yine kadar o paranın yine onun, gibi onun üzerine haram olurdu. Merkez eti gibi haram olurdu. Hadi bu hocama danıştın mı danıştın? Bak evde eski yazıyla yazılmış şey. Bunun için, ya Muhammed, senin gümletin böyle bir haram yerse, kendinden yediği şeyde haram olmaz, halallaştın da bu sorun bile. Halallaştın mı hakkını helal edip kardeşim filan filan geçtik alamadı. Bir gün senin bir malını, çeviçeni kestik, yedik. Ne para istersen bütün arkadaşlarımla yediğini ben vereyim. Ben de yemiştim, cahil edim. Ha beni var? Ben utanırım hocam. Huzurluk malını yemiş dediler. Yarın Allah'ın huzurunda utanma. burada da çok güzel. Orada utanmadan Birtecik Yahya'da utan, birtecik Kayser'de utan, istersen <gülüyor> Ankara'dan İstanbul'da, tüm Türkiye'de utan da, Allah'ın huzurunda utanma, dünyada yakanlarına halallaş! Tövbe içtiği sari koşuyoruz kardeşim. Çok haramlayan insanlar, bak onlara kendi mallarını da yine haram olurdu. Beş, bir masiyet yedikten vardı da, maimin huzurdan haşa, suratına ne tehlike ettir oldukları gibi bir günah itikar ettikleri zaman maymun suratına gönül öldürdün bir daha insan içine gelemem. Bir vakit mamak getirirse e, para gözük suratına gönülecek da Allah koysun. Senin cümletin yüzünü para gözük suratına dünyada göndermeyeceğ anda bir sonra bahçeden kara verli şuratında kalkacak namaz geçirenler ya Muhammed buyruğunun içinde ki diyor? Şöyle olsun hocam. Hakk'e beyanına var. Hakk'ın bize söylemesini öğreniyoruz. Credo ne söyler anlamıyor. İstediği gibi ki geçtiğim hakkı gelirse niye ben söylerim? 3 man 30 man. Dikkat kendinden Namaz kılmaya gelmiş, gelmiş, gelmiş. Yani farklı bir suratına razısın da namaz kılmaya razı değil misin? Uzuyor. Artı gece bir günah işlediğinde amlarına veya kapılarına yazılmış bulunur. Bu gece bu adam böyle bir böyle bir günah işledi kefaresini kendine takip etmek yahut ataşa yapmak, yahut filan arzasını kesmek değil eylevi cezanın kefaresi değilse onu da beyan buyururdu. Bir günah ettin mi? Bir zina ettin mi evin Yani takısının üstüne melekler yazardı. Plan olur planın kızını, planın da ailesini bu adam kendini gömdürürse affederim, bir anzasını keserse affederim. Yiyi böyle Allah bildirirdi. Eski zamanda böyleydi. Peygamberimizin kılınetine bunu da bildirdi Allah. Ahirette zina eden adam, kendini uçururdu mu? imanın kafasından bir metre yukarıya çıkar, imansız olarak zina eder. Tevbe eder, eder, anlar, ve zeksiyle halallaşır tevbe Arkadaş, senin ailenin ben zina ettim, hatnını helali diyecek ona şöyle, ne bile, var. Ne olurum bile hübbeniz, kabili var mı bunun? Babam bir kez kolay duruydu, ona karnının bahçesine vorka yedi. Geliştikten sonra, kardeşim benim de cemir hakkım halal olsun, ondan sonra da ağlar, ağlar, ağlar. Allah dehye aktıverdi. Ben başka şey bilemiyorum bu hakka caiz dedi. Erle bakarsan da doldan doldurur. Senin aileni ben zina ettim, hakkını helal ettim, tövbe edeceğim. Çektiğimden çatından çapından vurur. İşte böyle zor bu işler yapmayalım. Allah Allah. Allah Yoksa hocam, böyle bir şey duydum mu? Ben duyuyorum Allah Allah'ın nam duyuyorum ma nam duyuyorum Allah. Allah müjdara ki, daha daha çok. Yedinciği namazların adet fanelenmesi cayiz olmazdı. Ancak camdan namazlarda kabul. Tanrı'na da bağda, bahçede namazları kabul değildi o Peygamberlerin ümmetlerinin. Hem de evli vaktını evli vaktına camda duracak. Peygamberimizin hürmesine seyf vakti indirdi. Secde etti. Götüren evler dedi, Ali aleyhisselam, secde etti. Büyükaçtan döndü, secde etti. Ne diyorsun Habibiz? Evli vakit yok diyor. Ümmetimdarsamazda derdi, eğer bir cehennem olur, Kendiyle cihaz ettik, vakit tırsınlar, çok olur dedi Musa Aleyhisselam. vakit tırsınlar, çok olur dedi Musa Aleyhisselam. Yirmi vakit tırsınlar, çok olur dedi Musa Aleyhisselam. vakit tırsınlar, çok olur dedi Musa Aleyhisselam. vakit tırsınlar, bire 10 veririz, elli vaktin sevabını veririz Allah. Senin üniversini, öyle seviyorum ben seni Allah. Anlayısınız mı? Ümmetim ne kadar? Beş vakit de çok yanlışa. Ümmetim de beş vakit de kılmaz. yeniden Allah'a hincan verdim. Yeniden yalvarmaya yüzünü varmadı. Beş vakit de ölmeyen benim ümmetim olmazdı. Sekiz, korkut oldukları yasak. Yani sahura bakmak yasak onlara. Bizim peygamberimizin ümmetine akşamdan yer, şafak atmadan evvele kadar yer, içer, ailesiyle beraber olur, ne eder? Hiçbir günah yazılmaz. Ama onlar ne ailesiyle bir <gülüyor> olabilirdi? Yat dünya'da ya yenilenirlerse yeterlerdi. Ondan sonra yerin içmek yakaladır. <gülüyor> Peygamberimizin o bu hürmetine bunlar oldu. Anladım efendim, bunu da anladım. Açır eylesin rastlalarına. <gülüyor> <gülüyor> Ebu'l-Leis eserinde gelmiştir, değil mi? hadis şerifte mektubun ala bâd cenneti, cenneti en de haramun ve nâni'i ve deyyûz yani cennet kapısının, caminin kapısının üstü gibi cennet kapısının üzerine yazılmıştır ki ya cennet sen üç kişiye haramsın. Üç kişi sana giremez haram onlara cennete girmek. Kim? Birincisi, birincisi vahil olan kimdir? Hakil, oncunuz kıskın da zengin de hakiler hiç istifade edemiyor. Bundan sonra sana haranmış hakil olma. Ramazan geldi geçti de bir hakile yeme bildirmedi. Zekat veremedi, kudra veremedi, direnme, zekat direnmeler, hakile yinedirler. Hep kurtuldular elhamdülillah. Gideceklerim diye cenneti ala elhamdülillah. Hemiz bu azar mı? de müjde. İki mi? İki. Ya cennetten üç kişiye haramsın. Birisi vahil olan kişiye. İkincisi ceket vermeyen malı var da hızla dini vermiyor. Hakkı o. Hukuku o. Eğer girmezse, o Fatih'in hakkı kalır, mahşarda yakasını tutar, sür! Neye sürüyorum beni? Ben Fatih'imim, Allah seni zengin etti, cekesi farz etti. Niye girmeyin, der hakkımı diyecek. Her gün sana 740 günüye sınavın bir kadın olduğu zaman kalacak. Onun için aman cekesini yer, cennetin kapısının üstünde. Zekat vermeyenler cennete giremeyecekler. Zekat veren kardeşlerim, size müjde ediyorum. Zekat kapısı da açılmış, istediğinizden girin içeriye. Yani Gelegin inşallah. Mahal cepten dediğim böyle, zekatını verdim. Bana atınız olsun. Kendim geldiğim için teslim ediyor herhalde. Tahmin ettik, üç bin lira kadar ceketli dalmış şu halılar filan kendi haliye düşmez de şu bu teyannetli yani. ben 5 bin lira ayırdım dedim çocuklara hiç bir süpe kalmasın ve artık olsun şu 5 bin lirayı dağılın da Allah rızası için cennetin nefisinden kovulmayın bu ev ümmet değil harcılan şeyde riyada olmak riyada olmak bazı zamanda olmaz. Anlan. Üçüncüsü, leyf yüz. Yani ehli ayağının kötülüğünü bilir de, ayağının evli olduğunu bilir de, yilik irkekleriyle bir araya geldiğini bilir de, şükür edenlere de cennetin üstünde yazılı haramdır. Sana giremez. gele yandı. Allah'ın içinden de etmesin. Allah'ımızın namusunu ze elim duvarlarından, yemin de güçlerinden, yemin elineklerinden muhafaza etsin ya amin. Bizimullah namusumuzla terbiye etme Allah'ım. Amin. Rabbimi eklem muharrebetler. leyla Leyle Kadir hürmetine biz bir geceniz mübarek olsun. Hayır. Nurla dolsun. Hayır. Memlekete huzur getirsin. Hayır. Bütünü birbiriyle kardeş etsin. Hayır. Herhalde bu sene öyle zannediyorum ki, zannım çıkmıyor hocam pek ya, böyle zannediyorum ki, hiç hastı ne halsı göstermeden, her adam gülür gülür birbirini bayramda ziyaret edecek inşallah kalabalık olacak. Böyle olursa bu memlekette bazıları uzatılır başka senede. Tabi bazı birisi yemedi gelmez gelmeyecek. Tabi bile daha bazı gelmesin diye nerede biri ya olmuş gelmem uzun. Gelmem. akşam hafif gecede gözlerim sinirsin ağlar sana akrabandak birisi istekini sağlar durdu. Ya işte kuydu 10 dakika boyunca duramadı kaktı diyor. Kaktı gitti. Yeni yeni farkından birisi görürse görürse eee hacatana kendinin bağrını orada dinleyor ki korkusundan çok, çok yakın bir atlardan. Amurcanum oğlunun oğlu kaktı koyti gitti. Ne haydi saadeti de isteme yoruk. <gülüyor> Bansı da istemiyorum ki. Yenim, işte Bak, diye. Yani size bir tertib olmamış ya onu da. Canavar diye üzüyorum. Kendi arkadaşımız oğlunu istah edememiş Bir herifim ben hoca diyor. Bir herifim ki teslim yok çünkü yüzüm kara yanımda. Allah aziz ya. Ceket birenim. Ceket birenlerin dinliyoruz hocam. Ezan okundu. Birinci kalp yoksa ismi, Kerim'dir. Bu Allah'ın yükerden kurduğu, birinci kalp sema meleklerinde böyle yazılıymış ismin. Ne? Zeket verdiğin için birinci kalp yoksa ismi, Kerim, bir insan bu diye yazdı. İkinci kalp yoksa zeket veren kimsenin ismi, Cûr. Sakat kimse bu değil böyle yerine memleketler gösteriyormuş ve ismi de orada öyle yazdıyormuş. Ne güzel müjde varmış da dinlediysin. Berenlere müjde var. Üçüncü kat semada ceket veren, Mutea. Allah'ın mutea kulu. Allah'a itaatlı kul, yazdı. Zeket veren, Dörtüncü kat semada zekat veren kulun ismi sehî, sefâdetli kulu Allah'ın bu diye yazdı. Beşinci pat kemada Allah'ın makbul kulu diye yazdı. Allah'ın makbul kulu kabul ettiği cennete istediği kul. Görüyor musun zekatın kabilesini? Altıncı pat köfte yer yüzünde almak konu, ya inan bu hafaza yiyecek diye yazdı, azalardan, gelalardan, sıkıntılardan, malını, canını Allah muhafaza hafaza yiyecek diye yazdı. Daha yedinci kat kemaada malfur Allah namazını kırır, orucunu tutup zeketini girenlere malfur af bulundum, haydi cennete af olundum, o çamağda, 7.000 kat da böyle yazdı. Daha arşı ı e arşı arş-ı ceket veren kul, ceket veren kul, Habibullah, Allah'ın Habibi, Muhammed de Habibi dostu, bu da Allah'ın dostu diye yazdı diye ayrı ayrı isimlerle tekrim olmuştur. gitmiş mi oğlum? Ee, beş destap kes yakalamdım başka şey konuşacağım. Salih ve ve barik ala işte buyur istemiyen dünya müsallim. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm salih. Selamünaleyküm ya mücahidesiz, arzunu sabur etmiş mi? Sabur etti. Bir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 bakir şu her şeyden kurtulmuş. Her günlek tevhidlerimiz yazılıyor. Hem de kader diye geçti. Hem de yok mu ağ. Hem de oruç. Bir köyden hocanın. Hamle ben çağıdım. Allah'ın kain bir unu, bir adını bir gün defaat etmiş. Allah Rahmetin. etsin! Dedik ki beni yırkıya yetmetme! Beni, benim memleketim olan Fethullah nezerliğine götürün! Hocalar Kocalar, beni Fethullah nezerliğine cüm'an tuğre geldiğini duyursunlar! Yukarıdan cenazama iştirak eden kimseler gelsinler! Onlar da cenazemi götürsünler demiş! bize bir müjde, bir müjde, Vay Kayseri'de, Kayseri'de, köylünün birisi, köylünün birisi, tekrar tekrar diyorum. Bir elimle ııı e, elinde demir var, çift gemini. Onlar kaçak mületle düştürecek, çelik koyduracak. Yedirmiş de demir diye verecek. Bakmış ki cenazeye düzülmüşler, bir eline gemini sokuvermiş Hemen kula allah eker, Allah'ı eker, Allah'ı eker, Allah'ı eker. Eslamül Aleyküm Aleyküm Asalam Eslamül Aleyküm Aleyküm Asalam. Allahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Vüsalimallahü Diyeceğim kafasını diyor, ıslarmıyor. diyor, o tutacak şeyler çıkardı. Üzerinde barmağı geriye, bu şimdi ne oluyor? Ne kaptın sen Büyük, büyük. Peygamberimiz kır bölen. Canbazın hoca varmışlar. Dondurdu, körük kerdine, cehza kadar ısırmamış, buz gibi duruyor baktınız. Oradan doğru getirdi. Buyla, bu senin üstünde olarak bir amel işlemi. Bu senin üstünde olarak bir ibadet işlemi. Her ne camile desin. dedi bu yeni kolon Yapra, dokun, ne, ağacı, boşa. ne yapra dokun da beni Ne yapra dokun da beni gel indi Bizan bu içim şey içimdeniz Ne yolcuyu enleşt yolu yolcu ne yolun di. Akı kaçacın di ne ne. yolcuyu enleşt ne yolun Gel haktan sana hakkı hakirse beşe ne seni İslam.